Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir ilmahal programıyla karşınızdayız. Geçen hafta ilmahal kavramı üzerinde konuşmuştuk ve ilmahal'in bizim içinde bulunduğumuz duruma, konuma, vaziyete, hale göre bilmemiz gereken, yükümlü olduğumuz, yapmamız gereken Dini hükümler, dini bilgileri bize anlattığını söylemiştik. Ee, ve İlmahal'in ne zaman çıktığını, ne anlama geldiğini, önemini, e, tarih içerisindeki gelişim seyrini kısaca anlattıktan sonra, din nedir, e, dinin kapsamına neler giriyor bunları özetlemiştik. Kaldığımız yerden devam edecek olursak, din çok önemli. Çünkü... Biz dini bilgileri anlatıyoruz yani ilmi halde. Dini bilgilerin e, ne olduğu, dinin bize hangi durumda neyi istediği, ne yapmamızı istediği, bu dini bilgileri bizim nereden elde ettiğimiz, nasıl elde ettiğimiz, hangi yöntemlerle elde ettiğimiz ve bu bilgilerin bağlayıcılık düzeylerinin neler olduğu çok çok önemli. O yüzden biz birkaç dersimizde, birkaç bölümümüzde yine bu dinin anlaşılması, yorumlanması ve bunların hükümlere dönüşmesi süreciyle ilgili bazı teorik bilgiler vermeye devam edeceğiz. Bu süreçte özellikle işte mezhepleşme olgusu, mezheplerin ne zaman, niçin, hangi ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıktığını, teşekkül ettiğini, oluştuğunu... Ve bir mezhebe bağlanmanın değerini, önemini bunları da yine bu bölümlerimizde anlatmaya çalışacağız. İsterseniz şimdi bir önceki bölümde din kavramından bahsetmiştik. Bu dini biz nasıl anlıyoruz? Din bize nasıl geliyor? Ve biz bu dini hükümlerle nasıl muhatap oluyoruz? Bunlar üzerinde durmaya çalışalım. Değerli izleyiciler, İslam kültüründe, Dini anlamaya e, yönelik, e, onu e, anlamaya, kavramaya, tasdif etmeye ve e, insanların e, anlayacağı e, düzeylere indirgeyip, hüküm kategorilere haline e, getirmeye e, çalışan ilim dalına biz fıkıh adını veriyoruz. Burada biraz isterseniz fıkıh nedir onun üzerinde duralım ve bu fıkhın unsurları üzerinden de konuşmamıza, sohbetimize devam edelim. Bildiğiniz gibi fıkıh kelimesi Arapça bir kelimedir. Sözlükte anlamak, kavramak, iyice idrak etmek, bir şeyin bütün detaylarına, bütün iç içlerine nüfuz etmek anlamına geliyor. Bu işin sözlük anlamı. Ama bu sözlük anlamıyla bağlantılı olarak da İslam kültür tarihi içerisinde bir ilmin adı olmuş ama bunlarla irtibatlı olarak olmuş. Çünkü fıkıh aslında bu dini nasları, Kur'an'ı ve sünneti anlama, kavrama ve bunları değerlendirip tasdif etme ilmi olarak geçiyor bizim geleneğimizde. Peki nasıl ortaya çıkmış bu fıkıh ilmi? Bildiğiniz gibi değerli izleyenler, Din bize Allahu Teala tarafından Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla gönderildi. Dinimizin iki temel kaynağı var. Birisi ilahi vahiy Kur'an-ı Kerim, ikincisi de yine vahyin başka bir türü olan Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Bu bildiğiniz gibi bu her ikisi de gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse Hazreti Peygamber'in sünneti ...bizlere bir metin halinde intikal etmiştir. Her ne kadar o iniş sürecinde Hz. Peygamber hayattayken çok daha dinamik bir süreç vardı. Sürekli vahiyler iniyor, onları peyderpey davranışa dönüştürüyordu Müslümanlar. Hz. Peygamber'in sünneti de uygulamalı olarak insanlara gösteriliyordu. Ama daha sonraki dönemlerde, nesillerde biz dinle muhatap olmayı direkt Allah'ın vahiyi... Hazreti Peygamber'in sünnetiyle e, e, değil, e, elimizdeki Kur'an ve sünnet metinleriyle e, algılıyoruz, muhatap oluyoruz. Dolayısıyla öncelikle bizim ve Kur'an ve sünnet metinleri anlamamız, bunları kendi düzeylerimize göre, kendi davranışlarımızla ilgili e, bunlardan hükümler çıkarmış olmamız ve bunları da dini hayatımıza uygulamamız e, gerekiyor. İşte fıkıh ilmi biraz da e, bu dini bilgilerin e, anlaşılması, nakledilmesiyle ilgili bir ilim dalı olmuştur. İlk dönemlerden fıkı bütün dini ilimleri kapsamını alıyordu. Yani fıkıh deyince İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin tanımıyla marifetün nefsi ma ve ma aleyha. İnsanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. Yani haklarını ve ödevlerini bilmesidir anlamına geliyordu. İnsan insanın yani Allah Allah Teala tarafından ...yapması gereken ödevler ve yine onun tarafından insanlara hak olarak bahşedilmiş olan şeyleri bilmiş olması gerekiyordu. Peki bunlar nelerdir? Bir önceki bölümümüzde dinin kapsamını alanlarını anlatırken söylemiştik. Bunlar inanç alanıdır, itikadi hükümlerdir, ameli hükümlerdir, ibadet ve sosyal ilişkilere dair aynı zamanda da ahlaki hükümlerdir. Bunlarla ilgili bütün hükümleri başlangıçta fıkıh ilmi ele alıyor ve inceliyordu. Ee, daha sonraki dönemlerde bunlarla ilgili ayrı ilmi, ilmi disiplinler ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi akaid ve e, yani şey inanç konularıyla ilgili hem bunların e, genel inanç esaslarını hem de bunların bir felsefi ve akli olarak izah edilmesini ele alan kelam ilim dalı yahut da akaid ilim dalı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu konular fıkhın kapsamından ayrılmıştır, dışına çıkmıştır. Aynı şekilde ahlaki konular da fıkhın kapsamına giriyordu. Ama zamanla onunla ilgili olarak da bir tasavvuf ilmi ve ahlak ilmi ortaya çıktığı için fıkhın kapsamından bunlar da çıkmıştır. Ama Genel anlamda baktığımız zaman fıkı aslında dini anlamda e, dini ilimlerin inceliklerine vakıf olmak, dini hükümleri e, çıkarmak ve bu konuda uzman olmak anlamına geliyor. E, nitekim Ebu Hanife'nin e, bu alana dair yazmış olduğu e, ilk eserinde e, El Fıkul Ekber e, adını verdiği eserinde. ...hem itikadi konular hem de ahlaki konular yani ağırlıklı olarak itikadi konular ele alınmıştır. Ama buna Fıkkül Ekber en büyük fıkıh adı verilmiştir. Çünkü o dönemde itikadi yani inançla ilgili konularda yine fıkhın kapsamında bulunmuş oluyordu. Daha sonra fıkha daha teknik bir anlam verilmiştir ve sadece insanların dışa yansıyan davranışları ile ilgili gerek ibadet gerek hukuk gerek diğer sosyal ilişkilerini ele alan ameli konuların ilmi haline gelmiştir. Ve bunun içinde şöyle bir tanım yapılmıştır. Fıkıh, şer'i ameli hükümleri tafsili delillerinden çıkararak yahut da tafsili delillerine dayanarak bilmektir şeklinde bir tanımı yapılmıştır. Dikkat ederseniz burada çok önemli bazı unsurlar var. Bakın fıkıh, bir defa bilmektir diyor. İkincisi hükümleri bilmektir. Üçüncüsü ameli hükümleri bilmektir. Dördüncüsü şer'i hükümleri bilmektir. Beşincisi tafsili delillerinden bilmektir. Bunların her biri çok önemli kayıtlardır. Ee, bizim ilmihalede çok yakın ilişkisi bulunduğu için bu kavramlar üzerinde kısaca durmaya çalışacağız. Hükümler çok önemli. Bununla ilgili ileride ayrı bir e, bölüm, ayrı bir e, sohbet de yapacağız. Çünkü bizim aslında e, dinden din karşısında muhatap olduğumuz değer, değerler hükümlerdir. Mesela bir şeyin farz olması, vacip olması, sünnet olması, mubah olması, batıl olması, fasit olması bunlar bizim ilmi halinde en önemli konularını oluşturuyor. Buna biz şer'i hükümler adını veriyoruz. Niçin şer'i hükümler adını veriyoruz? Çünkü hükümler Akli, hissi ve şer'i olarak üç kısmı ayrılıyor. Akli dediğimiz zaman akılla bildiğimiz hükümleri. Yani dayanağının akıl olduğu hükümler Mesela iki kere iki dört eder. İşte bir ikiden küçüktür. Bunlar akli hükümlerdir. Ya da hissi yani duyu organlarımızla bizim algıladığımız, hissettiğimiz bazı hükümler vardır. Mesela ateş yakıcıdır. İşte efendim su işte şu şartlarda 100 derecede kaynar gibi. Bunlar bizim duyu organlarımızla ve de müspet ilimlerle tespit ettiğimiz değer hükümleridir. Bunlar bizim alanımıza girmiyor değerli izleyenler. Çünkü bunlar akli. Ve hissi hükümlerdir. Bunları dışarıda tutmak için fıkhın kapsamına bir şer'i kaydı konulmuş. Burada anahtar kelimeler şer'idir. Şer'ilik demek sevgili izleyenler, şer'ilik demek bir şeyin kaynağına atıf yaparak bir şeyin dini olduğunu, vahya ait olduğunu, bunun kaynağının akılla yahut da bizim duyularımızla değil de doğrudan doğruya ilahi vahiy olduğunu bize anlatmak anlatmaktadır. Şer' demek, hatta şeriat kelimesi de buradan gelir. Şerî demek, şer'a ahit olmak demektir. Bu da e, şu demek oluyor, bunu biz aklımızda ya da duyularımızda değil, doğrudan doğruya Allah ve Resulü'nün bildirmeleriyle bunu e, ancak öğrenebiliyoruz e, demektir. İşte fıkıh ilmi, yani dini ilimleri, dini kaynakları, anlama, e, kavrama, ve bunları değerlendirip taslif etme ilmi demek olan fıkıh ilmi şer'i ilimlerle meşgul olur. Yoksa akli ilimler, müsbet ilimler, matematik ilimleri, fen bilimleri filan bunlar bizim fıkıh alanımıza girmez. Dolayısıyla da bizim ilmihal bilgileri kapsamına bunlar girmemektedir. Burada çok önemli bir anahtar kavramımız da tafsili'dir. Tafsili demek icmalinin karşısında kullanılır. Yani icmali demek öz özet şeklinde genel anlamla demektir. Tafsili ise tek tek cüz'i ayrıntılı olarak e, delillerden elde edilen demektir. Yani tek tek cüz'i ayrıntılı deliller demek. Her bir yani bir Kur'an'ın ayeti, bir hadis, e, bir e, sünnetten bir uygulama ya da icma, kıyas gibi doğrudan doğruya e, özel bir e, bir olaya, bir davranışla ilgili özel bir delil anlamına geliyor. İcmali delil ise Tek tek bu şekilde fıkhın ilgilendiği değil de fıkı usulünün ilgilendiği işte efendim e, Kur'an, sünnet, icma gibi genel delilleri ele alan e, kısmına biz icmali deliller adını veriyoruz. O bizim şimdiki alanımıza girmiyor. Yani biz ilmi halde daha ziyade tafsili deliller e, konusu üzerinde durmaya çalışacağız. Şer'ilik yani Kur'an ve sünnete atıf yapıyor. Yani dini kaynaklara atıf yapıyor. Bir şeyin şer'i olması demek... E, Kur'an'la, sünnetle bir şekilde irtibatının bulunması demektir. Ama bu irtibat doğrudan doğruya bir ayetle, bir sünnetle, sünnetin lafzıyla yahut da uygulamasıyla kurulabileceği gibi e, hakkında ayet, hadis doğrudan bulunmamakla beraber onun benzerlerinden hareketle yahut da onun genel ilkelerinden hareketle de bu hükme ulaşılmış olabilir. Yani bir şey şer'i olmak için direk bir Kur'an lafzıyla, Kur'an sözüyle yahut da sünnetle bildirilmiş olması şart değildir. Yani Kur'an ve sünnetle bir şekilde irtibatta olmak kaydıyla akli çıkarımlarla, iştihatla elde edilmiş olan hükümlere de biz aynı zamanda şer'i hükümler adını vermiş oluyoruz. Ee, değerli izleyenler gördüğünüz gibi fıkıh ilmi e, dini anlamanın, dini kaynaklarımızı anlamanın en önemli birçok. E, en önemli aracını bize oluşturmuş oluyor. Burada bu fıkıh ilminin unsurlarını açıklarken üç tane şeyi burada anlatmış olduk. Birisi fıkhın içeriği nedir? Yani dini hükümlerin içeriği nedir? İkincisi bunun delilleri yani kaynakları nelerdir? Üçüncüsü de bunun yöntemi nedir? Yani bundan sonra biraz bu, bu konular üzerinde biraz daha detaylı durmaya çalışacağız. Fıkın ve aynı zamanda da hani ilmihalin daha dar çerçevede, ilmihalin konusu şer'i hükümlerdir. Yani bir şeyin e, nasıl vacip olduğu, nasıl farz olduğu, nasıl mübah olduğu, e, nasıl haram olduğu. Bunlar şer'i hükümleri oluşturmuş oluyor. İkincisi de şer'i delillerdir. Bu, bu çok önemlidir. Yani ilmihal bilgilerini, Böyle ezberlemeden yani pratik olarak öğrenmeden önce yani siz değerli izleyicilerimizin bu e, bu hükümlerin, bu bilgilerin hangi süreçlerden geçerek nasıl hükümlere dönüştüğüne dair de bir altyapı e, kazanmamız, bir e, bu bilgiler için bir zemin oluşturmamız önemlidir. O yüzden biz e, e, biraz o e, kaynakların, bu, yani bu şer'i hükümlerimizin, dini bilgilerimizin, kaynakları üzerinde biraz daha detaylı olarak durmaya çalışalım. Yani kısacası şunu demek istiyoruz. Biz şimdi e, gerek ibadet hayatımızda, e, gerek sosyal ilişkilerimizde, gündelik hayatımızda, gerekse hukuki ve toplumlar arası ilişkilerimizde e, dini temel e, bilgilere ihtiyacımız var. Yani Yüce Allah'ın bu konuda ne yapmamızı istediği bizim için çok önemli. Nasıl davranmamızı öğrenmemiz bizim için çok önemli. Fakat yani bu bilgiler dini bilgileri, dini hükümleri oluşturuyor. Bu bilgileri nereden elde ediyoruz biz? Biraz önce kısaca bahsettim. Dedim ki dinin kaynağı aslında ilahi iradedir. Yüce Allah'tır. İlahi irade, ilahi vahyini bildirir. Hazreti Peygamber aracılığıyla yani melek Cebrail vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e bildirir ve bu doğrudan doğruya ...Kur'an olarak bizim önümüze bu şekilde gelmiştir. Yani bu ilahi vahiy ile gelmiştir Hazreti Peygamber aracılığıyla. Ama aynı şekilde buna biz ilahi vahiy adını veriyoruz. Ama aynı zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu Kur'an'ı ümmetine hem sözlü olarak açıklamış, beyan etmiş... ...hem uygulama olarak bunu göstermiş... ...hem ona bir takım ilaveler eklemiş hem de o Kur'an yani Kur'an ve Kur'an'da yer almayan kendi sünnetiyle bunlarla yeni açıklamalar yeni açılımlar kazandırmıştır Dolayısıyla yani kaynak dediğimiz şey aslında biz yani gündelik hayatımızda kaynağı şöyle kullanırız yani bir su kaynağını düşünün kaynak bir şeyin çıktığı yerdir yani bir göze bir pınar buraya biz kaynak adını veriyoruz bize görünür hale gelen yani insan için görünür hale geldiği yere kaynak adını veriyoruz. Ama bir de bu e, insan için görünür hale gelmeden önce bu e, suyun toprak altındaki şekli, onun nasıl oluştuğu, nereden geldiği de önemlidir. Bu anlamda da yani bunun esas kökeni nedir o anlamda da kaynak vardır. İşte dini hükümlerin, dini bilgilerin e, yani böyle açığa çıktığı yer anlamında kaynağı Kur'an-ı Kerim yani elimizde çünkü zahirdir. Hazreti Peygamber'e vahiy olarak gelmiş olan Kur'an-ı Kerim. Ve yine Hazreti Peygamber'in elimiz elimizde bulunan sünnetidir. Sözleri, uygulamaları ve takrirleridir. Ama bunun aslında nihai tahlilde yani ontolojik olarak, menşe olarak bu hükümlerin tamamı Allahu u Teala'ya aittir. Yegane hüküm koyucu allah Teala'dır. Fakat Allah kendi iradesiyle ve rahmetiyle bu hükümleri insanlığa gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Hz. Peygamber üzerinden beyan etmiştir. İşte bu açığa çıkan kaynağıda da biz deliller adını vermiş oluyoruz. İşte delil dediğimiz şey bu anlamda fıkhın delilleri yani dini hükümlerin delilleri dediğimiz şeyler bizim için bu şer'i hükümleri kendilerinden elde ettiğimiz şer'i hükümleri taşıyan Kur'an-ı Kerim sünnet ve onunla ilgili Diğer kaynaklardır arkadaşlar. Değerli izleyiciler. Şimdi bunları isterseniz biraz daha detaylı olarak ele alalım. Bu kaynaklardan birincisi Kur'an-ı Kerim'dir bildiğiniz gibi. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik süresi içerisinde yani 22 yıl gibi bir süre zarfı içerisinde peyderpey indirilmiştir ve Müslümanlara tebliğ edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gerek sözlü açıklamaları, gerekse uygulamalarıyla da Müslüman ümmet içerisinde bunların yayılması, yaşanması sağlanmıştır. Kur'an-ı Kerim bütün delillerin kaynağıdır. Aslül usuldür. Bütün deliller ona dayanmak zorundadır. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de kendisi beyan ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'i bir hidayet e, rehberi, bir şifa, e, bir e, rahmet kaynağı olarak göndermiştir. Yani pek çok ayette de orada hiçbir şeyi eksik bırakmadığını e, ve apaçık e, bir e, Kur'an olduğunu ifade ediyor. Pek çok ayetinde e, biz e, o Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyi eksik bırakmadık diye belirtmiş oluyor. Yani bir, bir Kur'an ayeti varken onun dışında başka herhangi bir e, delile, başvurmak mümkün değildir. Bu anlamda asl usuldur. Bütün kaynaklar, bütün deliller Kur'an-ı Kerim'e raci olduğu için, meşruiyetini ondan aldığı için Kur'an-ı Kerim'e aynı zamanda meşruiyet delili adı verilir. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber'in diliyle yani vahiy şeklinde ümmete geldiğini biliyoruz. Ve ondan da bize e, ...nakledilerek sem'i olarak yani e, rivayetle geldiği için de aynı zamanda da sem'i deliller e, adını yani e, rivayetle ilgili deliller adını da vermiş e, oluyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Peki Kur'an-ı Kerim'de e, Kur'an-ı Kerim bize bu hükümleri nasıl bildiriyor? Şimdi Kur'an-ı Kerim en önemli delilimizdir dedik. Yani ilk önce başvurmamız gereken deliller delillerin başında e, Kur'an-ı Kerim geliyor Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitaptır ki bize bu şer'i hükümleri e, e, bildiriyor? Kur'an-ı Kerim, e, değerli izleyenler, e, evet bir hidayet rehberidir, e, bir şifa kaynağıdır. E, pek çok şeyi gerek ilke düzeyinde, gerekse detaylı olarak, e, gerekse özet olarak e, bize bildirir. Ama Kur'an-ı Kerim'de, bize ahkem ifade eden ayetlerin sayısı sınırlıdır. Yani ahkem ifade eden demek yani bizim bu davranışlarımızla ilgili hüküm getiren, yani farz, vacip, haram, mekruh gibi hükümler getiren ayetler sınırlıdır. Bunlar ahkem ayetleri deniliyor ki bunların sayısı yaklaşık 500 civarındadır. Bunların çoğu da ibadetlerle ilgilidir. Dolayısıyla bunları da çıkardığımızda, yani bizim davranışlarımızla ilgili, sosyal hayatımızla ilgili, toplumsal hayatımızla ilgili ayetlerin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Bu ayetlerin de önemli bir kısmı bize ilke düzeyinde, prensip düzeyinde hükümler getiriyor. Yani işte adaleti yerine getirmemizi, ulul emre itaat etmemizi, insanlarla, insanlarla ilişkileri yani danışarak yapmamızı, danışmaya önem vermemizi, istişare etmemizi... E, emaneti ehline vermemizi ifade eden genel içerikli ayetler vardır. Bazı ayetler de e, çok e, detaylıdır. Oldukça yani özellikle ta'abudi ayetler, yani değişmeye açık olmayan, zaman, zamana göre, zemine göre değişmesi söz konusu olmayan konularda, özellikle aile ilgili konularda, ibadet konularında, miras ve benzerleri konularda, yani nikah, talak gibi mevzularda detaylı oldukça detaylı ayetlerin olduğunu görüyoruz. Bazılarında ise mücmeldir. Mücmel dediğimiz yani özet öve öz olarak bize anlatır. Bunların açıklamalarını Kur'an-ı Kerim sünnete bırakmıştır. Mesela diyelim ki akıyımız salat eder, namazı kılın der. İşte inna salate kana kana alal mu'minina kitaben Yani namaz insanlara vakitli olarak farz kılınmış bir ibadettir der. Yahut da orucu tutmamızı ifade eder. Hacetmemizi bildirir, zekatı vermemizi ifade eder. Ama bu namazın nasıl kılınacağı, abdesti nasıl alınacağı, rekat sayılarının ne olduğu, hangi vakitlerde nelerin kılınacağı, aynı şekilde zekat konusunda hangi mallardan, hangi ölçüde, hangi nisaplara göre ne kadar verileceği, haccı nasıl yapılacağı bunları Kur'an-ı Kerim'de bunların detaylarını bulma imkanımız yoktur. Dolayısıyla bu konularda mutlaka sünnete başvurmak mecburiyetindeyiz. Bunlar Hz. Peygamber tarafından beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bir de delaletiyle ilgili bir şey söyleyelim. Ondan sonra sünnet kısmıyla devam ederiz. Değerli izleyenler, gerek Kur'an-ı Kerim gerekse sünnet. Sünneti ayrıca ele alacağız. Kur'an-ı Kerim evet bir metindir, Allah kelamıdır ee, ve bize tevatürle nakledilmiştir. Tevatürle nakledilmiş demek... ...yalan üzere birleşmesi mümkün olmayacak kadar çok büyük kalabalıklar tarafından bize nakli verilmiştir. Yani Allah'tan geldiği kesindir. Rivayeti kesindir. Buna sübutu kat'i denir. Yani bize kadar gelmesi, sabit olması kat'i demektir. Ama Kur'an-ı Kerim'in içeriğine baktığımız zaman, bunun anlamına baktığımız zaman... ...bazı ayetleri apaçıktır. Yani tek bir anlama gelir... Ve daha başka bir anlama gelmesi mümkün değildir. Buna delaleti kat'i kesin denir. Kat'i delale denir. Böyle ayetler vardır. Bazı ayetleri ise e, birden fazla anlamlara gelir. Kapalıdır, mücmeldir ya da müteşabihtir. Dolayısıyla farklı anlamalara müsaittir. Bunlara da biz delaleti zanni adını veriyoruz. Yani bunlardan e, farklı aynı ayetlerden farklı hükümlerin çıkarılması biraz da bu e, bu ayetlerin farklı anlamlara elverişli olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdilik bu bölümümüzü de burada bitirelim. Bir sonraki bir bölümümüzde sünnetle devam ederiz ve diğer delillerimize, diğer kaynaklarımıza değinmeye çalışırız. Bir sonraki ilmahal programında yine beraber olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.